Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Bugün mescitte öğle namazını bekliyordu. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kabayın habalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti. Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi? Mudar kabilesine mensuplarmış. Yokluk çok zor bir şey. Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı. Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar. Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan. Peki Herkes imkanın nispetinde ne bulduysa getirmiştir Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz Hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeli Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse Hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışı önayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Bu hale geldiğim zaman bana zıhar yaptın, sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor, ettiği sözden pişman oldum. Kavle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılığını ben bile duyamıyordum. Allah şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. 109. Bölüm Medine'de ashabı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı Anne babamın durumu iyiye gitmiyor başka bir hekim mi bulsak? <gülüyor> Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? <gülüyor> Eriyip bitti baksana adeta bir kuş yavrusuna döndü Hadi bir lokma çorba içsen Hadi canım şunu içmeye çalış bak iyice halsiz düştün Bir de süt içirmeyi deneyelim belki iyi gelir Keşke yavrum keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin. Yemiyorum hanım. Yutkunamıyorum. Amr, kapıya bak oğlum kim gelmiş? Anne Resulullah geldi Resulullah mı geldi Buyur ettim bir içeri Hoş gelmiş sefalar getirmiş Müsait misiniz diye sormamı istedi Tabii müsaitiz Buyurun ya Resulallah Sizi görmek ne güzel Hoş geldiniz Az önce uyanıktı şimdi dalmış Bak seni görmeye kimler geldi aç gözlerine ha? Hayal mi görüyorum karşımdaki Allah'ın elçisi mi? Ta kendisi seni ziyarete gelmiş Ya Resulallah hoş geldiniz Sizi görmek benim için en büyük hediye Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu. E evet. Allah'ım beni ahirette neyle cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum. Bu cevap üzerine Peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince, diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler, böylece Ebu Cendel babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı. Abi Abi <gülüyor> Abdullah mı bu Abdullah sen misin Evet abi benim Pencerenin yanına yaklaşsana Bir görün olmasın seni Merak etme kimse yok etrafta Nasılsın Hamdolsun daha iyiyim Yani babamın yanında olduğumdan daha iyi Zincire vurmuşlar seni yine Evet babam tembihlemiş Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor Sana çok kızgın Biraz zaman geçince öfkesi de geçer merak etme Yo, sıkıntım Yok sıkıntım yoksa merak etme Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar İnşallah Sabret abi Allah bir çıkış yolu gösterecektir İnşallah aslanım Nasılsınız? Annem ablam nasıl? Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün Ablam da senin için dua ediyor Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi? Hayır bilmiyor. Öğrense deliye döner. Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazme demedi. Sana güzel haberlerim var. Hayırdır? Ne oldu? Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış. O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ee, ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Yo, çok şükür sağ salim ulaşmış. Onu da rahat bırakmamışlardır tabii. Evet. Peşinden Huneys bir adama gitmiş Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş Çok zor bir durum Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı Sonra ne olmuş? Asıl olay bundan sonra başlıyor Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış Ne diyorsun? Gerçekten Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar Gözlerden uzak yaşıyormuş Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş Helal olsun kardeşim. O önüne geleni devirebilecek güçtedir Allah gücünü kuvvetini arttırsın Amin Abi biliyorsun yalnız değilsin Senin gibi birçok insan var Mekke'de Hepsi fırsat kolluyor Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir. Sen de buna göre bir plan yapmalısın. Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden. Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim. Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol. Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı. Ve zincirlerinden kurtulup, Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu. Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok. Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti. Olabilir. Sen de bir baksana tanırsın belki. Dur bakayım. Evet o, Ebu Cendel. Oh çok şükür Selamun aleyküm Aleyküm selam Aleyküm selam kardeşim hoş geldin Çok şükür size kavuştum Neredeyse yakalayamayacaktım sizi <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin kardeşim Hoş, hoş geldin Ebu Cender. Hoş bulduk Seni bir gören olmadı ya Merak etmeyin kimse görmedi beni Hamdolsun. Hamd şükür. şükür. Hamd şükürler olsun. Hamd olsun Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık İşkence yok, hapis yok, özgürce yaşayabileceğiz İnşallah, elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız Gün ağırmadan gidelim ki yol alalım Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır Farklı bir güzergah takip edeceğiz Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle İnşallah Allah yardımcımız olsun ah, Allah. Hadi, Hadi. Hadi biz Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü Bana onu zapt edeceklerine söz vermişler Ellerinden kaçırdılar Şimdi ben nereden bulacağım onu Sakin ol Süheyl Gitme kadın ah. Azıl sakin olurum kadın Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular. Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı. O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yoksaydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü. Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı? Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. O ise bununun dikine gitti, hayatını mahvetti. Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı. <gülüyor> Asr Esadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.